رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله القائل إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين القائل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 ve hayra hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrü'l-umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalalet bugün 30 Ağustos 2013 konumuz İslam'da evlilik İslam'da evlilik aslında hepimiz evlilik biliyoruz çünkü bu fıtrat gereği bir meseledir ama bunun ahkamı var bunun hedefi var bunun kadaseti var bunu da anlamak için biz İslam'da evlilik nasıl başlamış nasıl bitecektir nasıl olur buna bir göz atmamız lazım bunun ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım bunu da nasıl olur nereden biliriz bunu da İslam şeriatinde evliliğin yerini, yeri nedir, mekaneti nedir, ehemmiyeti nedir? Niye? Bu mukaddes bir bağdır. Bunu bilsek asıl da bunun sonucu gelir. Bunu her çeşit sahip çıkar, saygı gösterir. Ondan dolayı evlilikte mutluluk olur, müşkületler azalır. Ama bunun fıkhını bilmediğimiz için biz, zannediyoruz, dünya böyle gelmiş, böyle gidecektir. Burada ne oluyor? İşte, sorunlar oluyor. Ayrılmalar oluyor. Haklara tecavüz etmek oluyor. Evet, İslam'da evlilik çok mukaddes bir meseledir. Mukaddes bir bağdır. Kutsiyeti vardır. Neden kutsiyeti var? Çünkü evlilik cennetten çıkmıştır. Bir daha cennete dönecektir. Yani evlilik cennette başlamıştır, cennette de bitecektir. Hazret Adem, babamızı Allah subhanehu ve teala cennette yaratmıştır. Ondan sonra cennetin nimetlerine onu bırakmıştır. Tabir gereği bir bin çeşit nimet var cennette. Cennette kim var? Melekler var allah Teala meleklerden Hazret Adem'i tanıştırdı. Meleklerden konuşturdu. Ama Hazret Adem Adem olduğu için, insan olduğu için, onlar da melek olduğu için yapı cereyi he, bir ayrılık var. Hazret Adem kendisini yalnız hissediyor cennette. Ne yaptı allah Teala? Ona ikram etti. İkramı neydir? Kendi nefsinden ona bir eş yarattı. Hazreti Adem gözünü açtı. Bir uyumuştur cennette. Gözünü açtı. Baktı yanında kendisine benzer bir değişik bir şey var yanında. Bir insan var. Sen kimsin? Dedi ben Havvayim. Nereden geldin? Dedi Allah beni senin kabırkandan yarattı. Ne için yarattı? Benimle üns bulur mutluluk bulursun. Anlatabildim. İşte ilk evliliği nikahını kim kıydı? He? Tabir caiz ise Allah subhanehu ve teala. Bu evliliği Allah subhanehu ve teala cennette bağladı. Ama cennette evlilikte ne kadı ister, nikah kıyam ne de ki şahit ister, ne de mehir ister. Neden? Cennette zulüm yoktur ki. Bunlar yer üzerinde olur, insanın hakkı hukuku sağlansın diye. Cennette zulüm yoktur. Zulüm istesen de yapamazsın. Kalplerden çinler alınmıştır. Onun için Hazret Adem Hazret Hz. Havva'nın Allah izin verdi bu çizsi eştir, birbirlerinden yaşarlar. Ondan sonra biliyorsunuz şeytan musallat olur babamızı cennetten çıkartır kendisi de yer üzerine iner Allah Subhanahu ve teala dedi gidin kiniz ins ve cin şeytanın etbağı ve Adem'in oğlularına birbirinize düşmansız ba'dukum li ba'din adu kıyamata kadir adu nedir? düşman düşmanın görevi nedir? karşı tarafı yok etmektir dikkat edin ondan sonra Hazret Adem'in çocukları olur onları evlendirir Hazret Adem kendisi evlendirir. O bağı, mukaddes bağı kendisi devam ettirir yer üzerinde. Bu böyle gider. Peygamberler celiller Onun şartlarını, ahcamlarını kurallar. Ondan sonra yer, ümrü var. Hazret Adem'den kıyamata kadar. Kaç sene sürer Allah bilir. Biz neresindeysek Allah bilir. Ama biz biliriz. Ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben geldim, kıyametten ben böyleyiz. Yani çok yakınız. 1400 sene sürdü, belki 1400 sene daha, belki 2000 sene, belki 200 sene, belki 100 sene bilemeyiz. Allah bilir. Biz teslim oluruz. Yer üzerinde bütün peygamberler evliliğin ahkamını, adabını Allah'ın istediği cibi getirmiştir. Bu da devam ediyor İslam dinine kadar. İslam dininde de adabı ahcamu vardır. Ona da geleceğiz birazdan. Ondan sonra yer üzerinde insan oğlu biter, hesap kurulur. Ondan sonra cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme giderler. Cehennemlikler cehenneme giderken evlilik filan yoktur. Her şey kendi bacağından asılır, kendi azabını çeker orada. Ama cennetlikler cennete girerken orada evlilik bir de başlar. Allah-u Teala insanları orada evlendirir. Yine orada şahide gerek yoktur. Çünkü Allah'ın emri olduğu yerde şahide gerek yoktur. Bir de dedik şahit neye var? Zulum olmasın diye. Cennette zulüm yoktur. allah Subhanahu Teala müminleri cennette evlendirir. Yen yani kendi eşinle evlenirsin. Yen yani allah Teala kendi eşini sana ehil görmez. Yen yani eşin senin ataştadır, Başkasıyla seni evlendirir. Ondan sonra sayısız hül kızları da sana ikram eder Rabbil alemin. Oların da nikahını kim kıyar sana? Allahu Teala. Eydir niçah mukaddes bir bağ mı? Ha? Anlaşıldı mı? Cennetten çıkmış cennete dönüyor. Bundan mukaddes daha ne olacaktır? Çok mukaddes bir bağdır. Onun için bunu değerini bilmemiz lazım. Ondan dolayı bu cennetten çıktığı için yer üzerinde bir tur atıp cennete döndüğü için bunu Allah Teala fıtrat yapmıştır. Evlenmek bu bir fıtrat fıtrati bir meseledir. Fıtrattadır bu mesele. Yani bir de ne dese ben evlenmiyorum. Kendimi vakfettim. Ne deriz? Sen fıtrata aykırı. İnsanoğlu Hazret Adem'den, Habil Kabil'den sonra bugüne kadar hiç şey evleniyor. Kıyamete kadar her çeşit evlenir. Kim evlenmese nedir? Şaz'dır. Değil mi? Her çeşit evlenmesi lazım. Her çeşit evlenmesi lazım. Yoktur İslam'da rahbaniyet. On hiç İslam yasakladı. Üç tane geldiler. Biri dedi Resulullah'ın ibadetini görürken dedi ben hiç evlenmeyeceğim. Resulullah dedi ben evlenirim. Hem de çok evlenirim. Kim evlenmese benden değil. Ben rğbı an sünneti f Benim sünnetimden üst çeviren benden değil. Resulullah'ın sünnetidir. Emri var. Evlenin, çoğalın. Ben diğer ümmetlerden sizinden öl ölü. Bu ne demektir? Bu fıtrat gereği. Onun için İslam'da evlilik fıtrat gereğidir. Eidir bu kadaset fıtrata yansımış mı yansımış? Onun için herkes buluk çağına yetişti bir insan ilk önce evlilik. Bu bizim toplumumuzda var. Bak kızlar gözlerini açtılar açmadılar başlarlar cehiz toplamaya. He? Aynen kuş gibi. Kuş nasıl çiftleri için şey toplar çöp toplar yuvasını yapar kadınlarla erkeklerle hemen alır para toplar hesap eder evlenir. bu fıtrat gereğidir. Onun için kadaset devam ediyor. Evlilik çok önemli meseledir. İyidir. Evlilik bu kadar önemlidir. Ondan dolayı İslam evlenmeyenleri ne yapmış? Yasaklamıştır. Evlenmemeyi yasaklamıştır. Rahbaniyet İslam'da dedik yoktur. Fıtrat gereğidir. Gerek evleneceksin. Nasıl is on şey fıtrattandır Resulullah diyor. Büyüklerimizi keseriz. Koltuk altımızı temizleriz. Etek tıraşı yaparız. Vasıya ee, ve buna benzer şeyleri on fıtrattandır. Evlilik de asas fıtrattandır. Olması olmazdır. Bugün de öyledir. Hatta gayri Müslümlerin yanında, hatta dine itibar etmeyen, ateizm olsun, ne olursa olsun, evlilik yanlarında neyi var? Bir kadaseti var. Yani Müslümanlar bugün de evliliğine yapıyorlar. Çok, yedi gün, yedi gece davul zırna çalarmışlar. Bu neyi delaletidir? Çok önemli meselelerde 7 yedi gün yedi gece davulcırına çanır. Bugün de de evlenmeyi ilan ediyorlar. Güzel. Bu nedir? Fıtrat gereğidir. Hatta Hristiyan Yahudi'de de öyledir. Evlilik günü özel günleri var. Çiliseye giderler. Parti yaparlar. Hatta dinsizlerde bile evlilik önemli meseledir. Evlilikte bir özellik verirler. Bu fıtrat gereği bütün insan oğlunda yer üzerinde kalmıştır. Evlilik İslamiyette nedir? allah Teala fıtrat gereği olduğu için demek ki fıtrat mı istiyor? Neden istiyor bunu? Çünkü allah Teala evlilikte bir sakinlik vermiş fıtrat gereği. Sakinlik nedir? Bir mutluluk, saadet. Bir şey var. Karı kocanın da arasında allah Teala bir rahmet yaratmış. Bu nerede başladı? Cennette başladı. Bir de cennete dönecektir. Bu sevgi, rahmet, cennette başladı, cennete dönecektir. Allah Subhanehu ve Teala Rum surasında ne diyor? Ne buyuruyor? Diyor ki: "O min Allah'ın ayetlerinden. Ayet nedir arkadaşlar? Bir azim şeye ayet değildir, değil mi? Yani ayet çok önemli bir şeydir, çok azimdir. Yani bir mucizedir. E Allah'ın her yarattığı ayettir, her kavli ayettir. Ve min ayati çok azim meselelerinden en halaka lekum min enfusikum azvaca. Allah'ın ayetinden sizin nefsinizden he? ne yarattı? Eşlerinizi yarattı. Hazret Havva'yı nereden yarattı Hazret Adem'den. Bu yer üzerinde bu devam ediyor. Bu sefer Allah Teala Hazret Adem'i Ka sağ kabırgasından yarattı Hazret Adem, e, Havvan'ı Hazret Adem'i de allah Teala kendi ile yarattı. Bundan sonra ne oldu? Otomatike tabircaiz ise bağlandı. O da nedir? Bu çizsi çiftleşecektir. Ondan sonra çocuk olacaktır. Demek ki erkek önemlidir. Kadınlar uygunlaştılar. Bin sene yer üzerinde yaşasılar. Erkek olarak yaklaşmasa çocuklar olmaz. Demekçi erkek nedir? Şarttır. İyidir. Ondan sonra ayetin ikinci şıkkında illetini veriyor. Niye sizin için yarattım? Hazret Adem cennetten oluyordu. Ha? Bir sıkıntı vardır. Niye yarattım? Liteskunu kunu ileyha. Sakinleşeceksiniz. Yani eşinin yanına geldin, sakinleşeceksin. Bir tane çok sınırlanmış hayacanlıdır. Birden tutuyorsun onu otur kardeşin diyor hemen sakinleşiyor bakır. Yan başına bir kavasu tök hemen süsüyor bakır. Bu nedir sakinleşti. Yen yani bir topu yukarıdan atıyorsun yuvarlanıp yuvarlanıp bir yere gelip o yerde saç sükûnet bulur duruyor. Ne oldu sakinleşti. Erçek de 24 saat Evin dışında ne yapıyor? Çaba gösterir, mücadele ediyor. Cihad eden cihad ediyor, işleyen, çalışan çalışıyor. Müşkületi olan dışarıda müşkületi oluyor, sıkıntısı olan. Eve geliyor ne oluyor? Ha? Lites ileye. Arapçada evin adı sekendir. Seken nedir? Mutluluk yeri, sakinlik yeridir. Sen eve geliyorsun, evde neye sakin olursun? Sen seferde git en lüks yat sakin olur musun? Hayır. Çünkü eşin yoktur. Ama bir çadıra git. Eşin var, mutlusun. Orada sükunatını bulursun. Eve gelirsin. O evdeki hanım senin neyin alır? Bütün müşkületini alır. Hoş görür, halleder seni. Güler yüzlü. Ona baktıkça mutlu olursun. Yemeğin hazır, elbisen hazır. Ortam sana göre ayarlanmış. Ne oldu? Senin bütün stresin gitti. Yeniden şarj oldun, hazırlandın, bir de gidersin hayatın mücadelesine devam edersin. İşte ayetin de hikmeti budur. Eydir bu devam etmesi için muhakkak bir odak olması lazım. Bir makanik bir devamlılık olması lazım. Bunu da Allah Teala ne yaptı? İkram etti Adem o Ayetin devamında diyor. Vjgalla binekum mawadda ve rahma. Bu iş devam etsin, sükunat, ölüme kadar. Ne yaptı sizin aranızda? Mawadda, bir sevgi verdi. Karı kocanın arasına Allah Teala bir sevgi vermiştir. Ondan sonra ne vermiştir? Rahmet. Sevgi arkadaşlar tek başına yetmez. Rahmet olmayınca sevgi çıplak kalır, yetmez, devam etmez. Leylan devam eder sevgi rahmetle, şefkatle. Eyidir ben bir insanı çok seviyorum. Bir erkek bir eşini çok seviyor. He? Şimdi ben Eyüp kardeşi çok seviyorum. Ama bir hata yaptı ben asabım bozuldu diyor. E bizim aramızda Allah'ın rahmeti olmasa ne olur o sevgi kopar. Ama o rahmet ne yapıyor? Engelliyor. Rahmet ne diyor ya hata oldu affet. Affetmek rahmettendir. Karı koca arasında evde ne var? Devamlı kavga olabilir. Ama ne ön plana çıkması lazım? Rahmet. O rahmet elinde mi senin? Suni yapabilirsin bir gün ki gün ama devamlı yapamazsın. O rahmet fıtrattadır Allah Teala bırakmıştır. Sevgi ve rahmet. Teç başına sevci olmaz. Ne olur onda? Rahmet olur o sevgi devam etsin kari kocanın arasına Allah subhanahu ta'ala rahmetten sevgiyi vermiş ki hayat devam etsin. Hayatın meşakketi var, işkenceti var, mayna basarsın, yaparsın. hata yaparsın. Anlatabildim mi? O rahmet devam eder. İnne fi zâlike le âyâtin li qavmin Hayatı sonunda allah Teala bu ile Ne diyor? Bundan dolayı, bundan dolayı, bu hikmetten dolayı bu bir ayettir. Düşünün diyor. Kimi için? Düşünenler için. Onun için biz evliliğe bakmayarım çırp çıplak. Allah bizi neye çağırıyor? Düşünmeye çağırıyor. Bu evlilik böyle abes gelmemiş. Sen sokaktan bir kadını bul adet ürf gereği evlen. Hayat böyle devam eder. Hayır bu mukaddes bir bağdır. Bu mukaddes bağ olduğu için Allah Teala cennette bunun kuralını koymuştur Bir de cennete döner. Onun için mukaddes bir bağdır. Ona dikkat etmemiz lazım. İşte bu sevgi, sükunet cennetten çıkmıştır. İyidir. Ondan sonra bu hayat en mutlu şekilde nerede devam ediyor? He? Evlilikte devam ediyor. Ondan sonra Allah subhanehu ve teala bu evliliği devam etmek için neyi verdi bize? Sevgi rahmet, sevgi rahmetten evlilik en güzel şekilde devam etti. O zaman bu evlilik eğer Allah'ın istediği gibi yaşansa, devamlı sevgi rahmetle devam eder. Allah'a ama fıtrata aykırı olsa ne olur? Müşkülat olur. Bugün de hepimiz örnek vermeye ceket çoktur. Hepimiz en iyi şekilde anlıyoruz. Çünkü İslamı İslam'a göre yaşamayanlar maalesef çoktular. Hatta Müslümanlar birçoğu evliliğinde mutluluğu yoktur. Neden? Çünkü İslam'ı bilmiyorlar hakkıyla. Bu ayetin tecellisini Allah Teala diyor, tefekkür edemiyorlar. Anlamıyorlar Allah bu bak cennetten çıkmıştır. Mukaddes bir bağdır evlilik. Bunu anlamıyorlar. Onun için ne yapıyorlar? Zannediyor adet yere, işte evlenecektir. Kadın yemek pişirecek, bismese sırılacak, kızacaktır, böyle gitmez. Bu olmazdır. Bunun örneği de var bizim. Asr-ı saadette beyt-ül bakacağız. Nübuvvet evinde nasıl bir mutluluk vardır? Sahabelerin evinde nasıl bir mutluluk vardır? İslam'a göre yaşlasak o zaman evlilik nedir? Bir, rahatlıktır. Bir, nedir? Mutluluktur, saadettir. Bu da nereden gelir? İslam'ı anlamaktan gelir. İslam'ı hakkıyla anlasak bu saadet devam eder. Cennetin küçüğüdür, maketidir. Dünya nedir? Cennetin maketidir. Asıl da dünya nedir? Cennette ne var ise dünyada onun küçüğü var. Ama cennetin nimetleri mutlaktır, yerin nimetleri sınırlıdır cennetin nimetleri değişiktir lezzet olarak burası. 13 ayette diyor müteşabih var içinde gayr müteşabih var. Cennette elma var diyelim aynen yer elması gibi. Bir de gayr müteşabih var. Bakıyoruz elmadır yürürüz cennetlik elmadır. Bir de nimetler var ne göz görmüş ne akla gelir. Ama sonuçta cennette yemek var İlişki var karı hoca arasında. Ha? Mutluluk var, lezzet var, saadet var. Yerde de var. Onun için alimlerimiz demiş, dünyada bir cennet var. Ona girmeyen ahiretteki cennete girmez. Dünyadaki cennete nasıl gireriz? İslam'ı anlayarak gireriz. İslam'ın en küçük devleti nerededir? Kalbindedir. Burada kurdun devletini, İslam devletini evinde kurulur. Evinde kuruldu apartmanında kurulur. Mahallende kurulur. Yerinde kurulur. Ama sen İslam'ı yaşamasan sen evinde İslam'ı hacim kılamıyorsan nasıl yerinde kılacaksın? Kılınır mı? İmkanı yoktur. O zaman evlilik İslamiyet'te devamlılık için ne lazım? İslam'ı anlayacağız. Ondan dolayı erkek adam üzerine düşen ni yapacakta kadın da üzerine düşer yani yapacaktır. Hak hukukta ona da geleceğiz şimdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ed-dünya meta". Dünya bir mataattir. "Ve hayru meta'iha ez salih. saliha Bu mataa'nda en güzeli, en hayırlısı salih bir zevcedir. Mataa nedir arkadaşlar? Mataa Ceçici bir saadettir. Mutluluktur. Yani dünyanın, dünya nedir dedik. Dünyada mutluluk var mı? Var. Dünya istesen sana küçük bir cennet olur. İstesen de sana ateş cehennem olur. Bu senin isteğin ne Ama cennet değil ki adam çadırda yaşıyor, mutludur. Değil ki illa şişatosu olsun, parası olsun. Hayır, bu mutluluk buradadır. Bunu sen cennete çevirebilirsin. Onun için biltemiye mahpusatlar onu dedi ya Beni mahpusatsanız benim bostanım, cennetim gözkümdedir. Gözkümde ne var? İmanım var, ilmim var. Olardan teselli oluyor. Onun için sicim bana neye döner? Halvete döner. Sürgün bana icrate, şayet cihada döner, seyahate döner. İşte bu buradadır. Bunu cenneti Yeri cennete çevirebiliriz. Bu dünya nedir? Bir matahtır. eğlence yeridir. Halal eğlence yeridir. Allah izin vermiştir. Bu eğlence yerinin içinde, bu hoşnut lezzetin içinde en güzel malzemesi nedir? Bir salih eştir. Salihe bir eştir. Bir rivayette Resulullah diyor, salihe eşe baktığında mutlu olursun. Ne diyoruz avam? Gönlün şişer değil mi? Ha? Gönlün mutlu olur. Böyle baktın gönlün mutlu oldu. Neden? Yok camalından. O camal Allah vergisidir. Eğer vermişse sana artı herdir o. Hanımın güzel olur. Evet bu Allah vergisidir. Ama baktın böyle neden mutlu olursun? O kadının ahlakından. Ahlakı sana göredir, İslam'a göredir. Seni mutlu ediyor onun ahlakı işte budur ki, nedir? Dünya bir meta'tir. En güzeli de salih bir cevher. Ona böyle baktın mutlu olursun. Sonra elletini gösterir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden mutlu oluyorsun? Çünkü diyor, sen, o senin malını, irzini, namusunu kuruyandır. Sen olmadığın zaman. E dünyada nedir? Budur. Bu neden olur? Allah korkusuyla. İslam'ı anlamakla. İşte böyle bir hayat kurulsa evlilik hayatı nedir bunun yolu İslam'a göre? Nedir bunun anlamı? Demek ki evlilik nedir? İffettir. He? Halal bir yoldan yuva kurmaktır. O, evli, o evlilik o evlilik top o toplum ne olur. İffetli bir toplum olur. O toplumda ne olur? Soylar karışmaz. He? Soylar karışmaz. İnsanlar şübhete düşmezler. Güzel, mutlu bir hayat yaşarlar, yer üzerine de örnek olurlar. Onun için ee, musulmanlar ee, asr-ı saadetten ta Osmanlı'ya kadar neydiler? Örnek giydiler. Birçok yeri kılıçtan fethetmemişler. Neyle fethetmişler? İslam ahlakıyla. Ahlakından da birisi evlilik örneğidir. Bakıyorlar insanlar bu Müslümanların evliliğinde ne kadar fedaçarlık var? Saadet var. Evet ondan dolayı evlilik İslam'da hem ahlakı kurur hem bedenleri kurur. Ahlakı nereden kurur dedik? Soylar karışmaz. Bedeni nereden kurur? Evlilik olmasa İslam'da ne olur? İnsan bu şehvetini neyle inciderer? Haram yolda Haram yoldan giderse ne olur? Soylar karışır. İnsanlar arasında fitne çıkar ve hastalıklar yayılır. Vücünde AIDS hastalığı nereden yayılmıştır? Haramdan yayılmıştır. en tehlikeli insaniyeti tehdit eden bir hastalıktır. Onun için evlilik iffet yolu olduğu için alimler diyorlar ki bu iffet yoluna engel olmak vabeldir. İslam bunu da yasaklamıştır. Tam tersine iffet yolunu ne yapacağız? Önünü açacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tane geldi اِذَا اَتَٰكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ bir tene geldi, bir erkek, bir cenz geldi, kız istedi sizden. Dini iyiyse, amaneti iyiyse onu evlendirin. Eğer yapmasanız bunu ne olur? Yer üzerinde fitne olur ve büyük bir fasad olur. Neden fasad olur? Çünkü sen evliliğin önünü kapattın, şeytan ölmemiş, düşmandır dedik. Lekum adu. Aduna yapar, karşı tarafı yok eder. İşte şeytan gelir, fitneyi teşvik eder, ne olur yer üzerinde? Böyük bir fasad olur. İslamiyet teşvik etmiştir. Onun için babalar burada ve kadınlar, kızlar ve kadınlar. Ne yapmaları lazım? Bakmaları lazım erçeğin e, malına, arabasına, cantasına Neye bakmaları lazım? dine ve amanetine. Ücünde öyle olmuş mu? Maalesef. Fitne oluyor. Birçok yerde ve birçok aile de elhamdülillah buna hala riayet ediyor. Birçok Müslüman da var elhamdülillah. Yer üzerinde hala her var. Hala kız kadınlar var duyuyoruz eşliyoruz, Erkeğin şeyine bakıyor. Dinine, diyanetine bakıyor, parasına bakmıyor. Ama bunlar da azınlıktılar. Allah bunları çokaltsın inşallah. Asr-i gibi olsun. Onun için mehir meselesinde bunlarda ne yapmamız lazım? İslam bunlara ne yapmış? Teşvik etmiş. En az meselelere endirmeye. Çünkü her keşin parası yoktur. Ayrıca Resulullah bir çözüm daha veriyor. Paranız yok ise evlenemiyorsanız he? Ey cenzler ne yapın diyor? Sabredin. Oruçla kendinizi sabırla, öğretin. Oruç ne yapar? İnsanın şehvetini kırar. Çünkü şehvet şeytanın en büyük melzemesidir. Oradan giriş yapar. Sen o melzemeyi yok et ki şeytan umidini çatsın. Kesmez de, evlensen de kesmez. Ama en azından kuruşun silahta, elin tetikte bir de kuruşun çekmeze de çıkartacaksın. Kuruşunu çakacaksın, tetikleyine atacaksın. Farklıdır. Onun için bekar insanın eli tetiktedir. Ne yapacaktır? Bir gün önce evleneceksin. Bir gün önce evlenmek için veliler, kadınlar ne yapacaklar? Rasu olacaklar dine. Yok, paraya. Evet. İslam Evliliği ne yapar? Toplumu dedikçe evlilik eğer dinlen evlenilse, efetlen evlenilse mutluluk ne yapar? Devam eder. Mutluluk devam ettikinden olur güzel bir toplum ortaya çıkar. Bu toplum ortaya çıktı mı? Çıktı. Ne zaman çıktı? Asr saadette çıktı. Asr saadette ne yaptı? Tavan yaptı asr saadette öyle bir mutluluk aile vardır, toplum vardır. Bütün insanlara örnek oldular. Bugün de bu olabilir. Ne zaman? Biz hakiki e İslam'da evliliği biz riayet etsek. Bu çok önemli meseledir. Evliliği bileceğiz. Hakkıyla şart şurutunu bileceğiz. Ondan dolayı evlilik hem cennetten çıkmış, hem mukaddes bir bağdır, hem insanoğlu için bir rahatlıktır dedik. Bir de dünyasını cennete çeviren bir meseledir. İnsan tek yaşaysa ne kadar mutlu olabilir? Hiç mutlu olamaz. Ama bakın adam var çadırda yaşıyor, mutlu bir eşi var, o kraldır. Adam var şatoda yaşıyor, mutlu, güzel bir eşi yoktur. Anlaşamıyor onuyla, o nedir? Zindandır onun için. Demek ki bu bir nimettir. Mutlu, e, güzel, salihe bir zevce, bir eş, seni ne yapar? Hem dünyanı, hem ahiretinde sana yardımcı olur. Evde saadeti sana temin etse senin ibadetinde olur, işinde güzel olur, Demek ki bu nedir? Birbirlerine tamamlayıcıdır. Çizsi birbirini tamamlaması lazım. Onun için ne diyoruz? Erçeç, eşine ne yer? Sen benim yarımsın. Yer nedir? Bir almayı ikiye bölsen, bu bir yarım, o da bir yarım. Çalmayı bir araya getir, bütün olur. E, kariden kocayı bir araya getirsen, birbirlerini tamamlar. Evlilik tek başına gitmez. Birbirlerini tamamlarlar. İşte o tamamlandı. Ne oldu? Yakı parı olurlar. Bir parça olurlar. Ondan sonra mutluluk olur. Yer üzeri cennete döner. Zamanımız olsa o cennetten biraz bahsederdim sizden. Sahabelerin evinden. Resulullah'ın evindeki cenneti hepimiz biliyoruz. Bir de sahabelerin evinden ne kadar birbirlerine fedaçarlık vardır. Onu anlatsak, dersiniz Hoca Efendi sen şeyden konuşmuyorsun. Kitaplardan. Yani hayaldan da değil. He? Nedir bu? Tarihtendir, olmuşudur. Örnekleri var. Bu evlilik nimetiyse ne lazım İslam'da? He? Şükür lazım. Kahıp sabah akşam oturacaksın. Böyle bir saadetin var ise, bir bütün alma gibiysen, ne yapacaksın? Şükredeceksin. Şükrettikçe ne yapar Allah Teala nimetini devam ettirir. Ne diyor ayeti kerimede? Le in şekertum le azidennakum. Şükrettikçe ben size nimetimi artırırım. Anlaşıldı mı kardeşler? Evlilik mukaddes bir bağdır. Büyük bir nimettir. Yerin cennetidir. Cennet nerededir yerde? Evdedir. Sen evde mutlu olmasan nerede mutlu olursun? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübuvvet geldiğinde onda ilk yüzünü kimden aldı? He? Kimden aldı? Kimden? Hedice kimdir? Eşinden aldı. Eşidir Hadice Radıyallahu anha. İlk geldi ona söyledi. İlk Müslüman da Hazreti Hadice oldu. Eyidir Resulullah'ı Hazret Hadice iştirjabet etmeseydi. Ne olurdu Resulullah'ın hali? Evet. Hazret Lut hanımı iştirjabet etmedi. Ne oldu hali? He? Ha? Gidip Hazret nübüvvet evinin sırrını düşmanına satıyor. Ama Hazret Hatice ne yaptı? Destek verdi, sabır verdi. Ne dedi? Vallahi dedi ey Muhammed. Seni Allah daya etmez. Neden? Sen hakkı savunursun. Doğrucusun. Doğru yerde bulunursun. Seni zaya etmez. Doğru meselelere sahipsin. Nedir? Destektir. Ciddi amcasının oğluna dedi bir böyle şey var. Ne diyorsun? He? Destek veriyor. İşte hayat nereden başlar? Evlilikte başlar. Onun için lazım? Şükür lazım. Ha ben şükür olsun eşim iyidir. Bu yetti mi? Hayır. Sabah akşam kazaksın şükür edeceksin. Hem de şükür gerekir? Şükür değil ki Ya Rabbi şükür olsun sana. Bir de uyanıklar var. Ne yapıyorlar? Matematik kullanıyorlar şükürde. Ya Rabbi yüz bin kere şükür olsun sana. Bu geçmez. Şükür imana bağlıdır. İman kalptendir, dildendir, emeldendir. Bu üçü birbirinden ayrıldı, iman olmaz. Şükür de ne, nedir? imandır? Kalp amelidir. Şükür hem dilden olacak, hem kalpte olacak, hem dilde olacak, hem fiilde olacaktır. Fiilde nasıl olacak? allah Teala'ya şükretmek için kulluğunu izahar edersin. Kulluğunu ön plana çıkartırsın. İbadetini daha güzel mi yaparsın? Bir de kuluna şükretmek için o kadının hakkını vereceksin eline. Gelip gidip elini öpeceksin. Gelip gidip o kadının başını öpeceksin. O kadına gülden ağır laf söylemeyeceksin. Çünkü Allah sana bunu bir nimet göndermiş. Bu olmasa senin evde pilin biter. Birçok insan var görüyoruz. Çok aktif çalışıyor. Ondan sonra hanımı vefat ediyor. Bakıyorsun adam soldu. Şimdi bakın bir daha örnek vereyim size. Dedeler var. Yaşlılar. 60-70 yaşında. Çok aktiftir. Çoluk çocuğu hepsi seviyor onu. Ama hanımı da yaşlı. Hiç kimse birbirinin eline bardak su veremiyor. Sadece kisi birbirine gözleri bakıyor. Bakıyorsun hanımı öldükten sonra o adamın, dedenin. Bakıyorsun eskisi şeyi kalmamış. Camiye gelmesinde belki dünyaya küsmüş. Ne için? Ya onun orada bakışı bana yetiyordu, bana güç veriyordu. İşte budur, asıl saadet budur. Bu cennete girmeyen, o bir cennete giremez maalesef. ibadet, evlilik, mukaddes bir bağdır, nimettir dedik şükür Her şükür şey İslam'da adı nedir? İbadettir. Demek ki evlilik İslam'da bir ibadettir. İbadeti nasıl yapacağız? bıdı at çokmayacağız diye. yapacağız? Allah'ın emrettiği gibi yapacağız. Demek ki evlilik değil İslamiyatta. Ha ben buluk çağına yetiştim. Maddi imkanım da var. Erçeyin gidin benim şu bu kızı isteyin aldım. Gelirim eve. Bana kadın yemek pişirir, havlumu getirir. Bu değil evlilik İslam'da. Bu cahiliyet ürfudur. İslam evlilik bu değil. İslam evlilik küçük bir cennet yuvasıdır adabı var, ürfu var, vacibiyeti var. İşte bu önemlidir. İslam'da evlilik ibadet ise Allah'ın istediği gibi olacaktır. Hakkı var, hukuku var. İki tarafın da hakkı var. Yani kadın erçeğin kadının, erçeğin kadına karşı hakları var. Kadının da erçeğe karşı neyi var? Hakları var, hukukları var. Bunu yerine getirmeleri lazım. Erkekin hakları nelerdir kadına karşı? Önce nefakasını verecektir. Sonra onu mutlu edecektir. Ona zulmetmeyecektir. Anlatabildim? Onun isteğini giderecektir nefsi, şevh, şehveti, cinsi isteğini giderecek Kadının. Anlatabildim mi? Bunlar erçeğin üzerine vaciptir. Evde autoritesini kurabilir. Ne diyor? El-Ricalu kavvamune nisa allah Teala mı diyor. allah Teala erçekten kadını yaratmış. Bak Hazret adamı yarattı cennette kabırgasından havayı yarattı. Dedi "Ay havva sen adama tabiisin. İslam'da fanatizm yoktur. Fanatik mi diyorlar kadınlara? Fe, fe, feminizm. Feminizm mi? İslam'da fe, femenizm yoktur. Çifirdir bu. Nedir feminizm? Erçeç kadın eşitliği. Öyle bir şey mi olur ya? Allah yaratmış ayrı ayrı. Buna cinsel organa değişik vermiş, ona değişik vermiş. Bu buğdaydır, o topraktır. Yer değişemez. Fizikleri bile ayrıdır. Değil mi? Hayvandan da aynadır. Hayvanda ne yapar? Hayvanın dişisi yuvada kalır, süt emzirir filan, erçeği de gider emniyeti saklar, yemeği getirir. İnsanda da öyledir. Allah bunu vermiştir. Bu hak hukukları riayet etmemiz lazım. Femenizm nerede var? Feminizm miydi? Nerede var İslamiyet tevet var? Erçekten kadın arasında. Ne zaman var? Allah indinde var ibadette var, hak hukukta var. Anlatabildim mi? Kadın erçek Allah indinde eşittir. Yoktur erçekler önce cennete girerler kadınlar sonra. Yoktur erçekler havantat sağlanır. Daha amelleri önce kabul olunur. Yok hayır eşittir. Kim bir amel salih işlese min ve unfer? Eşittir Allah Teala. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah yanında en yakınınızı en ikram sahibiniz, en takvalisiniz. Erkeç kadın İslam'da eşittir. Emir geldiğinde zekat ver, erkek kadın eşittir. Namaz kıl, erkeç kadın eşittir. Kulluk sıfatında erkeç kadın eşittir. Ama görev meselesinde hayır, kadın kadında erçeği Eğer biz desek erkeç kadının işini yapsın, kadın erkeğin işini yapsın, bu zulm olur, fıtrata aykırı olur düzen bozulur. İnanmıyor musunuz? Bakın Avrupa'ya. Yani de bizim İslami alemde bazı semtlere bakın. Değişilir. Olmaz. Buna girsek dersimiz uzalır. Bu çok hassas bir mesele. Yani erkeğin evde hakkı, hukuku nedir? Ha? O evi mutluluk getirsin. Yok dayılık yapsın orda. Yok Furan olsun evinde. He? Evde hüsnü mübarek olmasın. Başaraset de olmasın. Evde Ebubekir Sıddık olsun, Hazreti Ömer olsun. Eşi kadının kocasına karşı hakları nedir? İtaat etsin. İtaat çok önemli. İtaat olması olmaz. İslam itaat dinidir. Ya ayyuhallezina amenu Allah ve atiyur rasul Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emri minkum. Âlimlerin itaat edin. İtaat olmayan yerde İslam olmaz. E ev nedir? Küçük devlettir. Ha? Halifesi kimdir? Evin erçeğidir. Allah vermiş buna. Çünkü erkek hırsızdan kurur, erkek kavga yapabilir düşmanla, erkek gidip para kazanabilir, erkek gidip inşaatta çalışabilir. Ha? Kadın ne yapar? Evü temizler, evde yemek pişirir, bir de medresedir. Evde çocuk yetiştirir. Onun için itaat şert. Ama itaatte ma'rufte olur. Ma'ruf nedir? Allah'ın emrettiği şeyler. erkek desek kadına namaz kılma. Ne dersin ona? Evet. Ne yapalım? Boyun kıldanın incedir. Kocam dedi namaz kılma, ben de kılmıyorum. Bu değil. Anlatabildim mi? ferzlerde Allah'ın emrinde karışamaz. Ama itaat o kadar önemlidir. Nafilelerde Allah Teala izni kendisinden almış evin reisine vermiştir. Ne diyor? Oruç olamazsın nafile olucuyla kocandan izin alacaksın. Ya bey, beyefendi, beyim, yarın ben orucu olacağım. Belki onun ihtiyacı olur. Belki bir işi var. Zaten musulman adam sevinir. İşi de var ise diğer boş ver, bunu yarın görürüz, ol hanım. Burada ne oldu? Sevci arttı. İşçi de böyledir. Patronuna her şeyde danışsa, o bu çok sağlamdır diyor. Hem zamını yapar, hem saygısını gösterir. Ama çekip gitse, bir ay, iki ay sabreder, ondan sonra gönderir onu. Evlilik de öyledir. İtaat çok önemlidir. O da maruf olur. İkinci, he? Yatak meselesidir. Erkeğin hakkı var. Kadını yatağa çağırsın, kadın da isticap etsin. Çünkü evliliğin püf noktası budur. Şeytanı yol açmama için kadın isticap edecek. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir eş, eşini yatağa çağırdı. O isticap etmedi. Koca da ona Dargın uyudu. müsalimdir tabi. Tokat mokat atmıyor. Musulmandır ama darıldı ya. Sabaha kadar onu melekler lanet eder o kadın. O kadar önemli. Demek ki isticabe edecektir. Ama erçekte de değil ki Allah sana bu hakkı vermiştir. Vur dedik öldürürsün. E kadının tabi uygar olacaksın. Haline bakacaksın. Hastadır. Yorgundur. Şeydir. Değil ki. Bu anlaşmakla ne olur işte? hoşgörüden olur, akıldan olur, mantıktan olur, İslam'ın o meveddet, rahmetle olur işte. Ama bunu kim yapar? Cahiliyeni içinden atamayan insanlar, evet bu kabanı kullanabilir. Ondan sonra diğer Allah bana bir hakkı vermiş. Bu da yanlıştır. Bir de bir şey kaldı kadının evde neyi hakkı var? Kocanın hakkı var, evi temizlesin, yemek yapsın, çocuğuna baksın. Bu haktır. Kadın üzerine görevdir. Velev bazı alimler ihtilaf etmişler, demişler ki kadın üzerine vacip değil bu. Bazı mezheplerde ama bu şahs kavuldur. Doğru olan vaciptir. Çünkü yer kurulanı Hazreti Adem'den bugüne kadar bu adeten, ürfan, dinlen vaciptir velev şeriat tadı koyulmasa bu vaciptir. Ama bunun da neyi var? Alimler diyorlar. Yerine adabine göre. Mesela, bugün de Türkiye'de hiç gördün mü bir kadın evlensin? He? Ondan sonra desin evlendikten sonra ben yemek pişirmem. Git bir hizmetçi getir. Var mı bir böyle şey Türkiye'de? Yoktur. Ha olabilir bir kaç ailede, sosyete ailelerinde. E zaten kazan yuvarlanır, kapağını bulur. Yani tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Yani onu alan da zaten o seviyededir, anlaşabilirler. Ama genelleme bir ülkede böyle bir şey yoksa vaciplik devam eder. Ama var ise bir ülkede, bir ülkede var ise adetinde, urfunda kadın evlenirken muhakkak evde hizmetçi olması lazım o zaman orada şarttır. Anlatabildim. E bir günde bizim İslam ülkelerinde Ademze'ye, Moritaniye'den ta Orta Asya'ya kadar öyle bir şey yoktu. Onun için femenistlik tutmasın bizim Müslüman kadınları. İşte bazı hocalar da genç hocalar bilmiyorlar. Zannediyorlar kadınları razı etsiler diye Kurtarışlar diye erkeklerin baskısından diyorlar işte böyle. Bu sefer şeytanın eline koz veriyorlar. Hadi şeytan sana bir tetikle kadınlar da rest çekiyorlar. Bu ne oldu? Fitne daha fazla oldu. Evet. Bu hak hukuku ne yapmamız lazım? Rahmet altında gidermemiz lazım. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir hadisiyle çözmüştür. Ne diyor? Hayrikum Hayir ikumle ahlı, ve ana li ahli. Dört kelime. Dur en hayırlınız, ehlibeyti için hayırlıdır. Ben de ahlı bati için en hayırlınızdan bilseyim. Yani en hayırlınızım, değil mi? Hayır nedir? Her güzel şeyi kapsar. Her Allah'ın istediği şeyi kapsıyor. Dur en hayırlınız Kime heyri gösterir? He? El-akrabûne evlâ bilme'rûf. En yakun ma'rûfâ hak etmeyen e, evledir. Eydir, en evlemiz kimdir bizim? Yarımız. Biz yarıydık. O da yar. Çimiz birbirimize geldik, evlendik. Mukaddes bir bağdan. Ne oldu? Yarı yarıya geldi Ne oldu? Birbirini tamamlandı. E burada ne yapacağız? En hayırlı olacağız. Nasıl hayırlı olacağız? Ha? Bunu anlaşarak O meveddeten ve rahmet Ayette dedi, cennette Hazreti Adem'den Havva'nın arasına bir sevgi, bir de rahmet bıraktı Allah Subhanallah. Sevgi ve rahmet. Sevci ve rahmet olduğu yerde ne olur? Zulüm olmaz. Anlaşmasızlık olmaz. Talak hele hiç olmaz. Ama bir günde bakıyorsun iki tane musulman evleniyor. İçisi de dindardır. Biri sakallıdır. Yani dinlerini yaşıyorlar. Ondan sonra hocam biz anlaşamadık boşanıyoruz. Niye boşanıyorsunuz? Bazı 20 sene sonra bazen 10 sene sonra bazı bir sene sonra e niye ne oldu? İşte anlaşmazlığı oldu. Bu belediydi. Bu riayet etmedi. Bunun anlamı nedir? Demek ki Resulullah'ın matodunu, biz dedik ibadettir evlilik. İbadet de Allah'ın emri gibi olur. Dinin, şeriatın kuralına göre olur. Eğer bu olmasa ne olur? İbadet olmaz. Bid'at olur, şeytan işi olur. Onun için Resulullah diyor, ben en hayırlısım. Bir bakarım Resulullah nasıl hayırlıydı. Hazreti Ayşe diyor, Resulullah ehli beyti için çok iyidir. Celirdi, kendi işini kendi görerdir. Ne işi var Resulullah'ın? Mesela, telliği kopmuş, Resulullah diyor. Demez, ey hanım, gel bu telliği dik. Kabadayı var. Hayır, Resulullah kendisi dikermiş. Mahal ilim Resulullah'tır. İbadatı var, cezeler uyumuyor sabaha kadar Başkamız olsak çı kuruş para getiririz yava evde gelip furan kesiliriz da tırzan kesiliriz. Ama ne yaparmış? Kendisi oturulmuş işini görermiş. Elbisesini katlarmış. Ama düğün azan okundu her şeyi bırakırmış elinde. Havamın tabiyle babasını tanımazmış. Her şeyi bırakırmış Allah'ın bir şey bir şeyin hesabını olmaz. Yoktur bir böyle şey. Anlatabildim mi? Allah'ın emri hesabına hiçbir şey geçerli değil. Onu bitirdikten sonra bu bir şeyler. İşte Resulullah öyle hayırlıymış. Gelirmiş, bakarmış bazen Hazret Ayşe sınırlanmış. Bir mesele olmuş. Kıskançlık meselesi olur, hanımların meselesi olur. Ne yaparmış? Ya Aiş! he Ayşe demezmiş. Daha ne yaparmış? Türkçe'de ne diyoruz? Yumuşatırız o ismini. Daha gönlüne hoş olsun diye. Ha? Adını çağırırmış. Bu nedir? Güler yüzlü girermiş eva. Ya. ya Ayşe acım. Yemek var mı? Vallahi ya Resulallah yemek evde bir şey yoktu. Nasıl yoktur kızı? Cahiliyet dönemi. Resulullah imamdır. Biz de onu öyle gelmemiz lazım. Ayşe yemek yokysa ben bir gün horütüm. Gördün mü? Şeytan girebilir mi artık? He? Kapı kapanmış. Sen kapıyı aç, yan aralasan onu şeytan cire. Kapıyı kapatmış şeytan Resulullah. İşte işte biz de evliliğimizin devam etmesi için şeytanın bütün tuzaklarını bileceğiz. Ne yapacağız? Evde bir melek gibi olacağız. Yok tarzan olacağız. Yok fırkan olacağız. Bir melek gibi olacağız. Çünkü karşı tarafta düşman yoktur ya ey Müslümanlar. Bazı diyorlar ya evde kadına çok yüz verme filan. Bunlar hepsi cahiliyet laflarıdır. Karşı tarafta senin canın ciğerin var. Evlenmeden önce ha? Mecunun olmuştun cület atıyordun, ha? Evlendin kadını ondan sonra ihtiyacını giderdin, ondan sonra sen ona yüz verme kadını dersin. Hayır, karşı tarafta senin canın ciğerin var, sevgilin var, yarın var. Karşı tarafta düşman yoktur ki. O senin hanım, bak, anam baban sana kalır mı? Evlendin yeni bir yuva kurdun. Artık yuvadan yuva türüyor. Çocukların olduğu olarak da türüyecek. Ama çocukların, anam baban sana kalmaz. Kim kalır sana? Eşin kalır sen. Çinizde salih olsanız, kıyamet gününde de aynen orada devam eder bu evlilik. Cennette de devam eder bu evlilik. Onun için biz buna muhafaza edeceğiz, mukayyet olacağız. Neyle? Sevciyle. Sevciyle buna mukayyet olunur. Yoksa böyle kabadayılıkla yüz verme, kadınlar anlamazlar filan. Bunlar hepsi cahiliye lafıdır. Örgünü hiç unutmam. Marangozu getirdim evde perdeler duvar baştan başa kadardır. Yani duvarın yarısı per, yarısı boşuna perdedir. Dedik tahta yaparım ufak. Marangoz bağlıyor onları ya dedi, "Niye böyle yaptın hocam?" dedim ya, işte daha güzeldir. Ufak olur, güzel olur. Niye? Duvar görünür. Manzarası güzel. Altan da böyle kısa çok güzel oluyor. Hem de yakaması kolay. Hayda dedi. Sanki sen evde yakıyorsun. Yakasılar hanımların ne işi var? Olur mu ya dedim. Evde düşman mı var? Yakasılar. Onlar benim ciğerimdir, dostumdur. Nedir ya? Ben onları da düşüneceğim. Ya ne düşünürsün onları diyor. Bu cahiliyet lafı. Düşüneceğim. He? Ben onları düşündüğüm için onlar bana halı olur. Ben baş kaldırdıkça onlar da bana baş kaldırdı. Men daqqa duqqa. Kema tadinu tudan. Amel cezanın cinsindendir. Sen nasıl istesen böyle olur. Sen iyi ol, Allah onu için Allah Teala et tayyibuna lit tayyibeh. Tayyibler tayyibleredir. Sen güzel ol, Allah güzel bir eş nesib eder. Niyetine göre verilirsin. Evet. Arkadaşlar, evlilik mukaddes bir bağdır. Bu bağ neyle bağlanılır? Niçahla bağlanılır. Niçah nedir? Bir tane niçah kılır. Bunu hepimiz biliyoruz ama açıklamakta fayda var dersi bitirmeden. Niçah nedir? Gidersin bir imama, yem bir alime niçahını kılır. Niçahın şertleri nedir? Karı koca, bir de İçi tene şahit. Bir de kızın velisi olması lazım. Veli nedir? Kızın yan babası yan. Babası yok ise hamdası yok ise abisi, abisi yok ise dayısı. Yani kadına allah Teala kadın zayıf olduğu için yapı olarak. Bir de duygusaldır kadın. Duygusaldır. Çok naziktir. Çiçektir kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasf ediyor. Rifkan bil qawadir ya Enceş. Resulullah diyor ki kadınları şişeye benzetiyor. Cam şişeler var ya, yok kola şişesi ha. Böyle ince cam şişeler var ya, böyle çay bardağı gibi. Birbirine vursan kırılır. Onlara benzetiyor. Enceşe bir sahabedir. Kadının kadınların devasını çekiyor. Havdeç var. Kadınların üzerinde, devanın üzerinde yuva. Orada kadınlar oturuyor. Devaları böyle hızlı çekiliyor. O da Sallanıyor böyle. E üzerlerinde şişe var diyor. Şişelere dikkat et ya enceşe. Naziktir kadınlar. Ha? Duygusaldır. Onun için bir tane şeytanın adamı gelir. O duygusalları kullanır, aldatır. Ne diyor? İslam dini veli lazım. Veli nedir? Erçektir. Erçek akıldan düşünür. Duygusalı bir tarafa koyar düşünür bu adam sağlam mı sağlam değil. Onun için veli şarttır. Üç mezhepte şarttır. Abu Hanife Allah rahmet eylesin. Bunu şart görmemiş. Ama alimler diyorlar cumhur öleme şart görmüştür. Bu konuda tercih olan şarttır. Şart olmasa ucunda halimizi görüyoruz. Çok evlilikler yan kız kaçırıyorlar. Ondan sonra baba mecbur kalıyor kabul ediyor. Ne diyor? Nasıl olsa değil. Ben kaçırırım ondan sonra emri vakı. Kız kaçırma belki Selah al-Fil çöllerinde var ha. Hiçbir yerde bulamazsın bunu. Bu Hanefi'nin bu fıkhı o kapıyı açmıştır. Var mı Ali bizim ülkelerde kız kaçırma? Hiçbir yerde yoktur. Arap ülkelerinde hiç yoktur. Tam tersine kız kaçtı, o kızı öldürürler. Cahiliyet şeyi. Ve eğer öldüremiyorsa o kızdan haşa gelirler nerede bu busalar hiç imkan yoktur. Onun için vali şer'tir. Vali şer'tir. Eyidir. Ondan sonra vali olduktan sonra iki tane de şahit olur. Kadı yen yani o hoca bunların nikahını kıyar. Şimdi imam nikahı belediye niçahı var bir de imam niçahı var belediye niçahı şer'in geçersizdir çünkü imam niçahı imam kimin adını niçahı kılıyor Allah Teala'nın adına ilk niçahı kim kıldı Hazreti Adama ha? Allah Teala izin verdi emretti bitti Allah Teala kıldı cennette de kılacak yer üzerinde bunu kim verdi peygamberlere verdi peygamberlerin varisine verdi şeriate verdi Şimdi şeriatta ne gerekir? Ha? Nikahı kılmak için Allah'ın emri gereği. Allah'ın emriyle kılacaksın. Belediyeler, hayır anayasa adına kılıyorlar. Yani cumhuriyetin ana kurduğu yasa adına kılıyorlar. Onun için geçersizdir. Ama geçersizdir diye kıymamak da bu da caiz değil. Bence İslam'a göre. Neden caiz değil? Yani de caiz değil demesek bence e, bütün babalara buradan sesleniyorum. Eğer bir tane belediye nikahı kıymasa ona kız vermeyin. Neden? Çünkü şeriat devletinde imam nikahı seni kuruyor. Hakkını, hukukunu kuruyor. Bugün de imam nikahıyla gitsem mahkemeye, Hakim diyor, bu nerede ispat edersin kocandır? hani niçah kıydın, niçah defterin nerede, yoktur biz imam niçahı, o zaman gidin imamsızın hakkını sağlasın. İmam sağlayabilir mi? Devlet burada düzeni var ise, onun için bizim için şert oluyor ve imam niçahı kıydıktan sonra belediye niçahını kıymamız lazım. Çünkü ne kadar karşı taraf sağlam olsa, musulman olsa, beşer şütenmiş. Değil mi? İnsanlık halidir, ihtilaf olur, altından kalkılmaz. O zaman hakkımızı, hukukumuzu kim kurur? Bugün de görüyoruz. Kim kurur hakkımızı, hukukumuzu? E bir düzen kurması lazım. Velev ki o düzen çifre olsa bile bir mahsul yoktur şerani. Ferziyet bugün de Avrupa'da 10, bin, 10 milyon Musulman yaşıyor. Bütün Avrupa aleminde. E bunlar neyden haklarını, hukuklarını kuruyorlar? şeriat izin vermiş. Velev çifir düzen olsa, o çifir düzeni kurar, Hakkını, hukukunu. Anlatabildim? Onun için imam niçahı dini niçahıdır. Belediye ile evlenemezsin. İmam niçahı şarttır. Ama belediye niçahı da ne babından şarttır? Ha? Hak hukuku kurmak için. Çünkü İslam devleti yoktur şu anda. İslam devleti olsa, bir de belediye devleti niye caiz değil? Belediye diyor, cumhuriyetin verdiği bana yetkiyle sizi karı koca ilan ediyor. Ama imam diyor, Allah'ın verdiği bana yetkiyle karı koca ilan ediyor. Biz peygamberlerin varisiyiz. Onlar akıl, ürün, insanın varisidir. Biz bunu tartışmıyoruz şu anda. Ama belediye nikahı bir yandan bizim için bir nimettir. Müslümanlar için. Haklarını, hukuklarını kurmak için. Evet. Bir de bir şeyi burada dikkat etmek lazım. Nişan. Bak dikkat edelim. Nişan niçah değil. Nişan niçah değil. Nişan nedir? Söz. İşte gittik bu kızı istiyoruz. Verir misiniz bize? Evet veriyoruz. Kabul ettik. Elhamdülillah. Bir nişan götürüyorsun. Altındır bilmem nedir hediyedir. Ama bu nedir? Bir sözleşmedir. Bunun peşinde ne gelmesi lazım? Şer'i nikah gelmesi lazım. O da hoca nikahıdır. Eğer bu arada ha bunu verdiler bana bu eşimdir. Ondan sonra tutum kadını elini tutumayan, sarılım onu yan çıkardın dışarı Bu yasaktır. Hiçbir şekilde caiz değil. Evet. Bir de nikahta asıl nikahta nikahın marasimi de yoktur arkadaşlar. Nikah çok kolaydır. Resulullah gelmiş bir gün bir kadına demiş, işte kişi demiş, evleniyorlar. Demiş sen bunu ka, koca kabul ediyorsun, evet. Sen kar, kad, kadın kabul ediyorsun. evet demiş, siz evlendiniz. Yani buna alimler de demişler, icabun ve kabul. çi taraf birbirine kabul etti, isticab etti, nikah budur. Ama bunun, bunu idan nikah olur. Bunun sünnetleri var, kutbayı hacı okumaktır, he? Ha? ilan etmektir. E, sevinstir. Bunlar nedir? Bunun şeyidir yani. Sünnetleridir, adabıdır ve Evet, bir gün e, kadar Allah Subhanahu ve teala umid ederiz. Bütün ümmetim, İslam'ı, bütün Müslümanları bu cennetin yerdeki cenneti, yuvasını İslam'a göre onu fıkh edip ona göre yaşamayı nesip etsin. Bütün Müslümanlara. Aralarında Müslümanların ne müşkület var ise Allah onları gidersin. Ne kadar Müslümanlar fıkh etseler o kadar müşküle asla sa Allah hepimizi bu dünyada o dünyada da cennetini nesip etsin. Bu dünyadaki dedik mutlu bir ev o bir dünyadaki cenneti neimdir. Velhamdülillahi rabbil alamin.